19. lem'a İktisat Risalesi İktisat ve kanaate, israf ve tebzire dairdir. Bismillahirrahmanirrahim Kulû veşrabû ve lâ tüsrifû Şu ayet-i kerime, iktisada kat'î emir ve israftan Nehi sarih suretinde gayet mühim bir ders-i hikmet veriyor. Şu mes'elede yedi nükte var. Birinci nükte Halik İbrahim, nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise şükre zıttır, nimete karşı hasaretli bir istihfaftır. İktisad ise nimete karşı ticaretli bir ihtirandır. Evet, iktisat hem bir şükrü manevi, hem nimetlerdeki rahmeti ilahiyeye karşı bir hürmet, hem katî bir surette sebebi bereket, hem bedene perhiz gibi bir medarısı hat hem manevi dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebebi izzet, hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise, mezkür hikmetlere muhalif olduğundan vahim neticeleri vardır. 2. Nükte Fatır-ı Hakîm, insanın vücudunu mükemmel bir saray suretinde ve muntazam bir şehir misalinde yaratmış. Ağızdaki kuvve-i zâikayı bir kapıcı, asap ve damarları telefon ve telgraf telleri gibi. Kuvve-i zâika ile, merkezi vücuttaki mide ile, bir medar-ı muhabereleridir ki, ağıza gelen maddeyi o damarlarla haber verir. Bedene, mideye lüzumu yoksa, yasaktır der, dışarı atar. Bazen de bedene menfaati olmamakla beraber, zararlı ve acı ise, hemen dışarı atar, yüzüne tükürür. İşte madem ağızdaki kuvve zayika bir kapıcıdır mide cesedin idaresi noktasında bir efendi ve bir hakimdir o saraya veyahut o şehre gelen ve sarayın hakimine verilen hediyenin 100 derece kıymeti varsa kapıcıya bahşiş nevinden ancak 5 derecesi muvafık olur fazla olamaz taki ki kapıcı gururlanıp baştan çıkıp vazifeyi unutup fazla bahşiş veren ihtilalcileri saray dahiline sokmasın işte bu sırra binaen şimdi iki lokma farz ediyoruz. Bir lokma peynir ve yumurta gibi mugaddî maddeden 40 para, diğer lokma en ala baklavadan 10 kuruş olsa bu iki lokma ağza girmeden beden itibarıyla farkları yoktur, müsavidirler. Boğazdan geçtikten sonra ceset beslemesinde yine müsavidirler. Belki bazen 40 paralı peynir daha iyi besler. Yalnız Azdaki kuvey zaykayı okşamak noktasında yarım dakika bir fark var. Yarım dakika hatırı için 40 paradan 10 kuruşa çıkmak ne kadar manasız ve zararlı bir israf olduğu kıyas edilsin. Şimdi saray hakimine gelen hediye 40 para olmakla beraber kapıcıya 9 defa fazla bahşiş vermek kapıcıyı baştan çıkarır. "Hakim benim" der, "kim fazla bahşiş ve lezzet verse onu içeriye sokacak, ihtilal verecek, yangın çıkaracak." Aman doktor gelsin, hararetimi teskin etsin, ateşimi söndürsün dedirmeye mecbur edecek. İşte ektisat ve kanaat hikmeti ilahiyeye tevfik-i harekettir. Kuvvey-i kapıcı hükmünde tutup ona göre bahşiş verir. İsraf ise o hikmete zıt hareket ettiği için çabuk tokat yer, mideyi karıştırır, içtihai hakikiyi kaybeder. Tenevvü etimeden gelen sun'i bir içtihai kazibe ile yedirir hazımsızlığa sebebiyet verir, hasta eder. Üçüncü nükte. Sabık ikinci nüktede kuvve izayika kapıcıdır dedik. Evet, ehli gaflet ve ruhen terakki etmeyen ve şükür mesleğinde ileri gitmeyen insanlar için bir kapıcı hükmündedir. Onun telizzüzu hatırı için israfata ve 1 dereceden 10 derece fiyata çıkmamak gerektir. Fakat hakiki ehli şükrün ve ehli hakikatin ve ehli kalbin kuvve izayikası Altıncı sözdeki mübazene de beyan edildiği gibi kuvve izâikası rahmeti ilahiyenin matbahlarına bir nazır ve bir müfettiş hükmündedir. Ve o kuvve izâikada taamlar dedince mizancıklarla nimeti ilahiyenin emvağını tartmak ve tanımak bir şükrü manevi suretinde cesede mideye haber vermektir. İşte bu surette kuvve izâika yalnız maddi cesede bakmıyor. Belki kalbe ruha akla dahi baktığı cihetle midenin fevkinde hükmü var, makamı var. İsraf etmemek şartıyla ve sırf vazife-i şükraniyeyi yerine getirmek ve enva ni'am-ı ilahiyeyi hissedip tanımak ile ve meşru olmak ve zillet ve dilenciliğe vesile olmamak ile lezzetini takip edebilir ve o kuvve-i taşıyan lisanı, şükürde istimal etmek için leziz tahımları tercih edebilir. Bu hakikata işaret eden bir hadise ve bir keramet-i Gavsiye. Bir zaman, Hazreti Gavs i Gavs-i Azam Şeyh Geylani'nin kudüs terbiyesinde, nazdar ve ihtiyare bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare, gitmiş oğlunun hücresine, bakıyor ki, oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazattan zaafiyetiyle, validesinin şefkatini celbetmiş. Ona acımış. Sonra Hazreti Gavs'ın yanına şekva için gitmiş, bakmış ki Hazreti Gavs kızartılmış bir tavuk yiyor. Nazdarlığından demiş: "Ya Üstad, benim oğlum açlıktan ölüyor, sen tavuk yersin." Hazreti Gavs tavuğa demiş: "Kum biiznillah, o pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını, mütemet ve mevsuk çok zatlardan." Hazreti Gavs gibi keramatı harikaya mazhariyeti dünyaca meşhur bir zatın bir kerameti olarak manevi tevatürle nakledilmiş. Hazreti Gavs demiş: "Ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse, o zaman o da tavuk yesin." İşte Hazreti Gavs'ın bu emrinin manası şudur ki, ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hakim olsa, ve lezzeti şükür için istese o vakit leziz şeyleri yiyebilir. 4. nükte. İktisad eden maişetçe aile belasını çekmez. Mealinde la yaulu men iktasada hadisi şerif-i sırrıyla iktisad eden maişetçe aile zahmet ve meşekketini çok çekmez. Evet iktisat kat'î bir sebebi bereket ve medarı hüsnü maişet olduğuna o kadar kat'î deliller var ki hadd hesaba gelmez. Ez cümle, ben kendi şahsımda gördüğüm ve bana hizmet ve arkadaşlık eden zatların şahadetleriyle diyorum ki, iktisat vazıtasıyla bazen bire on bereket gördüm ve arkadaşlarım gördüler. Hatta dokuz sene, şimdi otuz sene evvel, benimle beraber Burdur'a nef yedilen reislerden bir kısmı, parasızlıktan zillet ve sefalete düşmemekliğim için, zekatlarını bana kabul ettirmeye çok çalıştılar. O zengin reislere dedim, ''Gerçi param pek azdır. Fakat iktisadım var, kanaate alışmışım. Ben sizden daha zenginim. Mükerrer ve mısırrâne tekliflerini reddettim. Câid dikkattir ki, iki sene sonra bana zekatlarını teklif edenlerin bir kısmı, iktisatsızlık yüzünden borçlandılar. Hamd, onlardan yedi sene sonra, o az para iktisat bereketiyle bana kafi geldi, benim yüz suyumu döktürmedi. Beni halklara, arz-ı hacete mecbur etmedi.'' Hayatımın bir düsturu olan naastan istina mesleğimi bozmadı. Evet, iktisat etmeyen zillete ve manen dilenciliğe ve sefalete düşmeye namzettir. Bu zamanda israfata medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde bazen haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesatı diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir para veriliyor. Demek manevi 100 lira zararı ile Maddi yüz paralık bir mal alınır. Eğer iktisad edip, hacat zaruriyeye iktisar ve ihtisar ve hasretse, اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ sırrıyla, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا sarahatiyle, ummadığı tarzda yaşayacak kadar rızkını bulacak. Çünkü şu ayet taahhüd ediyor, evet, rızk ikidir. Biri hakiki rızıktır ki onunla yaşayacak. Bu ayetin hükmüyle o rızık taahhüd-ü rabbani altındadır. Beşerin sui ihtiyarı karışmazsa o zaruri rızkı herhalde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeye mecbur olmaz. İkincisi rızkı mecazidir ki sui istimalat ile hacatı gayri zaruriye hacatı zaruriye hükmüne geçip görenek belası ile tiryâkî olup, terk edemiyor. İşte bu rızk, ta'ahhüdü Rabbânî altında olmadığı için, bu rızkı tahsil etmek, hususan bu zamanda çok pahalıdır. Başta izzetini feda edip, zilleti kabul etmek, bazen alçak insanların ayaklarını öpmek kadar, manen bir dilencilik vaziyetine düşmek, bazen hayat-ı ebediyesinin nuru olan mukaddesat-ı diniyesini feda etmek suretiyle, o bereketsiz menhus malı alır hem bu fakru zaruret zamanında aç ve muhtaç olanların elemlerinden ehli vicdana rikati i cinsiye vasıtasıyla gelen teellüm, o meşru bir surette kazandığı parayla aldığı lezzeti vicdanı varsa acılaştırıyor. Böyle acip bir zamanda şüpheli mallarda zaruret derecesinde iktifa etmek lazımdır. Çünkü innet darurete tukadderu kadriha Sırrıyla, haram maldan mecburiyetle zaruret derecesini alabilir, fazlasını alamaz. Evet, muzdar adam murdar etten tok oluncaya kadar yiyemez. Belki ölmeyecek kadar yiyebilir. Hem yüz aç adamın huzurunda kemali lezzet ile fazla yenilmez. İktisat sebebi izzet ve kemal olduğuna delalet eden bir vakıa. Bir zaman dünyaca sehavetle meşhur Hatem İtai mühim bir ziyafet veriyor misafirlerine gayet fazla hediyeler verdiği vakit, çölde gezmeye çıkıyor. Bakar ki, bir ihtiyar fakir adam, bir yük dikenli çalı ve gevenleri beline yüklemiş, cesedine batıyor, kanatıyor. Hatem ona dedi, Hatem-i hediyelerle beraber mühim bir ziyafet veriyor. Sen de oraya git, beş kuruşluk bu çalı yüküne bedel, beş yüz kuruş alırsın. O muktesid ihtiyar demiş ki, ben bu dikenli yükümü izzetimle çekerim, kaldırırım, Hatem-i minnetini almam. Sonra Hatem-i sormuşlar, sen kendinden daha civan mert, aziz kimi bulmuşsun? Demiş, İşte o sahrada rast geldiğim, o muktesid ihtiyarı, benden daha aziz, daha yüksek, daha civan mert gördüm. Beşinci nükte Cenab-ı Hak, kemal Kerem'inden, en fakir adama, en zengin adam gibi ve gedaya, yani fakire, padişah gibi lezzet nimetini ihsas ettiriyor. Evet, bir fakirin, kuru bir parça siyah ekmekten açlık ve iktisat vasıtasıyla aldığı lezzet, bir padişahın ve bir zenginin, israftan gelen usanç ve iştahsızlık ile yediği en ala baklavadan aldığı lezzetten daha ziyade lezzetlidir. Cay hayrettir ki, bazı müsrif ve mübezzir insanlar, Böyle iktisatçıları hisset ile ittiham ediyorlar. Haşa, iktisat, izzet ve cömertliktir. Hisset ve zillet, ehl-i israf ve tebzirin zahiri merdane keyfiyetlerinin iç yüzüdür. Bu hakikati teyit eden, bu risalenin te'lifi senesinde Isparta'da hücremde cereyan eden bir vaka var. Şöyle ki, Kaideme ve düstur hayatıma muhalif bir surette, bir talebem iki buçuk okkaya yakın bir balı, bana hediye kabul ettirmeye ısrar etti. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm, kanmadı. Bilmecburiye, yanımdaki üç kardeşime yedirmek ve Şaban-ı Şerif ve Ramazan'da o baldan ektisad ile, otuz gün üç adam yesin ve getiren de sevap kazansın ve kendileri de tatlısız kalmasın diyerek, alınız dedim. Bir okka bal da benim vardı. O üç arkadaşım, gerçi müstakim ve iktisadı takdir edenlerdendi. Fakat her neyse birbirine ikram etmek ve her biri ötekinin nefsini okşamak ve kendi nefsine tercih etmek olan bir cihette ulvi bir haslet ile iktisada unuttular. Üç gecede iki buçuk okka balı bitirdiler. Ben gülerek dedim, sizi 30-40 gün obal ile tatlandıracaktım. Siz 30 günü üçe indirdiniz. Afiyet olsun dedim. Fakat ben kendi o bir okka balımı iktisad ile sarf ettim. Bütün Şaban ve Ramazan'da hem ben yedim hem lillah o kardeşlerimin her birisine iftar vaktinde birer kaşık verip mühim sevaba medar oldu. Benim halimi görenler o vaziyetimi belki hisset telakki etmişlerdir. Öteki kardeşlerimin üç gecelik vaziyetlerini bir civanmertlik mertlik telakki edebilirler. Fakat hakikat noktasında o zahiri hisset altında ulvi bir izzet ve büyük bir bereket ve yüksek bir sevap gizlendiğini gördük. Ve o civan mertlik ve israf altında, eğer vazgeçilmeseydi, bir dilencilik ve gayrın eline tamâkârâne ve muntazirane bakmak gibi, hissetten çok aşağı bir haleti netice verir idi. Altıncı nükte, iktisat ve hissetin çok farkı var. Tevazu, nasıl ki ahlâk-ı olan tezellülden manen ayrı ve sureten benzer bir haslet-i memduhadır ve vakar, nasıl ki kötü hasletlerden olan tekebbürden manen ayrı ve sureten benzer bir haslet-i memduhadır, öyle de ahlaka ı i peygamberiyeden olan ve belki kainattaki nizam-ı hikmet-i ilahiyenin medarlarından olan iktisad ise, sefillik ve bahillik ve tamakârlık ve hırsın bir halitası olan hisset ile hiç münasebeti yok. Yalnız sureten bir benzeyiş var, bu hakikati teyit eden bir vakıa. Sahabenin Abadile ise-i meşhuresinden olan Abdullah İbn Ömer Hazretleri ki Halife-i Resulullah olan Faruk-u Azam Hazreti Ömer'in radıyallahu anh en mühim ve büyük mahdumu ve sahabe alimlerinin içinde en mümtazlarından olan o zat-ı mübarek çarşı içinde alışverişte kırk paralık bir meseleden iktisat için ve ticaretin medarı olan emniyet ve istikameti muhafaza için şiddetli münakaşa etmiş. Bir sahabe ona bakmış, Rûy ez-Zemîn'in halife-i zişânı olan Hazreti Ömer'in mahtumunun 40 para için münakaşasını acip bir hisset tebehhum ederek o imamın arkasına düşüp ahvalini anlamak ister. Baktı ki Hazreti Abdullah hane-i mübarekine girdi. Kapıda bir fakir adam gördü. Bir parça eğlendi, ayrıldı, gitti. Sonra hanesinin ikinci kapısından çıktı, diğer bir fakiri orada da gördü. Onun yanında da bir parça eğlendi, ayrıldı, gitti. Uzaktan bakan o sahabe merak etti. Gitti o fakirlere sordu. İmam sizin yanınızda durdu, ne yaptı? Her birisi dedi, bana bir altın verdi. O sahabe dedi, Fesübhanallah, çarşı içinde kırk para için böyle münakaşa etsin de, sonra hanesinde iki yüz kuruşu kimseye sezdirmeden, Kemal-i Rıza-i Nefis'le versin, diye düşündü. Gitti, Hazreti Abdullah İbni <gülüyor> Ömer'i gördü. Dedi, ya imam, bu müşkülü mühallet, sen çarşıda böyle yaptın, hanende de şöyle yapmışsın. Ona cevaben dedi ki, çarşıdaki vaziyet, iktisattan ve kemal-i akıldan ve alışverişin esası ve ruhu olan emniyetin, sadakatin muhafazasından gelmiş bir halettir, hisset değildir. Hanemdeki vaziyet, kalbin şefkatinden ve ruhun kemalinden gelmiş bir halettir. Ne o hissettir ve ne de bu israftır. İmam-ı Azam bu sırra işaret olarak, لَا إِسْرَافَ fil الْخَيْرِ كَمَا لَا خَيْرَ fil الْإِسْرَافِ Demiş, yani hayırda ve ihsanda fakat müstahak olanlara israf olmadığı gibi, israfta da hiçbir hayır yoktur. Yedinci nükte, israf hırsı intaç eder. Hırs üç neticeyi verir. Birincisi, kanaatsizliktir. Kanaatsizlik ise, saye çalışmaya şevki kırar. Şükür yerine şekva ettirir tembelliğe atar ve meşru helal azmalı terk edip gayri meşru külfetsiz bir malı arar. Haşiye, iktisatsızlık yüzünden müstehlikler çoğalır, müstahsiller azalır. Herkes gözünü hükümet kapısına diker. O vakit hayatı içtimaiyenin medarı olan sanat, ticaret, ziraat tenakus eder. O millet de tedenni edip sukut eder, fakir düşer. Ve o yolda izzetini belki haysiyetini feda eder. Hırsın ikinci neticesi haybet ve hasarettir. Maksudunu kaçırmak ve istizkale maruz kalıp teshilat ve muavenetten mahrum kalmaktır. Hatta el harisu khaibun hasir yani hırs hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir. Olan darbu mesele masada olur. Hırs ve kanaatın tesiratı zihayat aleminde gayet geniş bir düstur ile cereyan ediyor. Ez cümle rızka muhtaç ağaçların fıtrî kanaatları onların rızkını onlara koşturduğu gibi hayvanatın hırs ile meşekkat ve noksaniyet içinde rızka koşmaları hırsın büyük zararını ve kanaatın azim menfaatini gösterir. Hem zayıf umum yavruların lisan-ı halleriyle kanaatleri süt gibi latif bir gıdanın ummadığı bir yerden onlara akması ve canavarların hırs ile noksan ve mülevves rızıklarına saldırması davamızı parlak bir surette ispat ediyor. Hem semiz balıkların vaziyeti kanaatkar mükemmel rızıklarına medar olması ve tilki ve maymun gibi zeki hayvanların hırs ile rızıkları peşinde dolaşmakla beraber kafi derecede bulmamalarından cılız ve zayıf kalmaları yine hırs ne derece sebebi meşekkat ve kanaat ne derece medarı rahat olduğunu gösterir. Hem Yahudi milleti hırs ile riba ile hile dolabı ile rızıklarını zilletli ve sefaletli gayrimeşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması ve Sahran işinlerin yani bedevilerin kanaatkârane vaziyetleri izzetle yaşaması ve kafir rızkı bulması yine mezkûr davamızı kat'î ispat eder. Hem çok alimlerin ve ediplerin zekabetlerinin verdiği bir hırs sebebiyle fakre hale düşmeleri haşiye İran'ın adil padişahlarından Nuşirevana adil'in veziri, akılca meşhur alim olan Büzürcü Mehriden Büzürk Mihr sormuşlar. Neden ulema ümera kapısında görünüyor da ümera ulema kapısında görünmüyor? Halbuki ilim emaretin fevkindedir. Cevaben demiş ki: Ulema'nın ilminden ümera'nın cehlindendir. Yani ümera Cehlinden ilmin kıymetini bilmiyorlar ki ulemanın kapısına gidip ilmi arasınlar. Ulema ise marifetlerinden mallarının kıymetini dahi bildikleri için ümera kapısında arıyorlar. İşte büzürcü Mehr ulemanın arasında fakr ve zilletlerine sebep olan zekavetlerinin neticesi bulunan hırslarını zarif bir surette tevil ederek nazikane cevap vermiştir. Hüsrev Haşiye bunu teyit eden bir hadise Fransa'da ediplere iyi dilencilik yaptıkları için dilencilik vesikası veriliyor. Süleyman Rüştü ve çok aptal ve iktidarsızların fıtri kanaatkârane vaziyetleriyle zenginleşmeleri kat'i bir surette ispat eder ki rızkı helal acz ve iftikara göre gelir, iktidar ve ihtiyar ile değil. Belki o rızkı helal iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Çünkü Çocukların iktidar ve ihtiyarı geldikçe rızkı azalır, uzaklaşır, sakilleşir. El kanaa kenzun la yefna hadisinin sırrıyla kanaat bir define-i hüsnü ve rahatı hayattır. Hırs ise bir madeni hasaret ve sefalettir. Üçüncü netice. Hırs ihlası kırar. Ameli uhreviyeyi zedeler. Çünkü bir ehli takvanın hırsı varsa tevecühü nası ister. Tevcüh nası müraat eden ihlası taammı bulamaz. Bu netice çok ehemmiyetli, çok caı dikkattir. El hasıl israf kanaatsizliği intac eder. Kanaatsizlik ise çalışmanın şevkini kırar, tembelliğe atar, hayatından şekva kapısını açar, mütemadiyen şekva ettirir. Haşiye: Evet, hangi müsrif ile görüşsen şekvalar işiteceksin. Ne kadar zengin olsa da, yine dili şekva edecektir. En fakir, fakat kanaatkar bir adamla görüşsen, şükür işiteceksin. Hem ihlası kırar, riyâ kapısını açar. Hem izzetini kırar, dilencilik yolunu gösterir. İktisad ise, kanaatı intac eder. عَزَّ مَنْ قَنَعَ ذَلَّ مَنْ طَمَعَ. hadisin sırrıyla, kanaat, izzeti intac eder. Hem saye ve çalışmaya teşcih eder. Şevkini ziyadeleştirir, çalıştırır. Çünkü, mesela bir gün çalıştı, akşamda aldığı cüz'î bir ücrete kanaat sırrıyla, ikinci gün yine çalışır. Müsrif ise, kanaat etmediği için ikinci gün daha çalışmaz. Çalışsa da şevksiz çalışır. Hem iktisattan gelen kanaat, şükür kapısını açar, şekva kapısını kapatır. Hayatında daima şakir olur, hem kanaat vasıtasıyla insanlardan istina etmek cihetinde teveccühlerini aramaz. İhlas kapısı açılır, riya kapısı kapanır. İktisatsızlık ve israfın dehşetli zararlarını geniş bir dairede müşahede ettim. Şöyle ki, ben dokuz sene evvel mübarek bir şehre geldim, kış münasebetiyle o şehrin menabî servetini göremedim. Allah rahmet etsin, oranın müftüsü birkaç defa bana dedi, ahalimiz fakirdir. Bu söz benim rikkatime dokundu. Beş altı sene sonraya kadar daima o şehir ahalisine acıyordum. Sekiz sene sonra yazın yine o şehre geldim. Bağlarına baktım, merhum müftünün sözü hatırıma geldi. Allah dedim. Bu bağların mahsulatı, şehrin hacetinin pek fevkindedir. Bu şehir ahalisi pek çok zengin olmak lazım gelir. Hayret ettim, beni aldatmayan ve hakikatların derkinde bir rehberim olan, bir hatırayı hakikatle anladım. İktisatsızlık ve israf yüzünden bereket kalkmış ki, o kadar menabi servetle beraber o merhum müftü ahalimiz fakirdir diyordu. Evet, zekat vermek ve iktisat etmek, malda bir tecrübe sebebi bereket olduğu gibi, israf etmek ile zekat vermemek, sebebi refi bereket olduğuna hatsiz vakaat vardır. İslam hükeasının eflatunu ve hekimlerin şeyhi, ve filozofların üstadı dahi meşhur Ebu Ali İbn Sina yalnız tıp noktasında külü veşrabu ve la tusrifu ayetini şöyle tefsir etmiş demiş cemaatut tıbbe fil beyteyni cem'an ve husnul kavli fi kasr il-kelam fekallil in ekelte ve ba'da eklin tecennep ve şifao fi'l-inhizam ve lesa ala'n-nufusi eşedd halen min idhal't-tı'am yani ilmi tıbbı iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye, yedikten sonra dört 5 saat kadar daha yeme, şifa hazımdadır. Yani kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal tam tam üstüne yemektir. Haşiye: Yani vücuda en muzır 4-5 saat fasıla vermeden yemek yemek ve yahut telezüz için mütenevvi yemekleri birbiri üstüne mideye doldurmaktır. Cay hayret memedarı ibret bir tevafuk. İktisat risalesini üçü acemi olarak 5-6 ayrı ayrı müstensih ayrı ayrı yerde ayrı ayrı nüshadan yazıp birbirinden uzak, hatları birbirinden ayrı, hiç elifleri düşünmeyerek yazdıkları her bir nüsanın elifleri duasız 51, dua ile beraber 53'te tevafuk etmekle beraber İktisat risalesinin tarihi telif ve istinsahı olan Rumiyce 51 ve Arabî 53 tarihinde tevafuku ise şüphesiz tesadüf olamaz. İktisattaki bereketin keramet derecesine çıktığına bir işarettir ve bu seneye seney iktisat tesmiyesi layıktır. Evet zaman iki sene sonra bu kerameti iktisadiyeyi İkinci harbi umumi de her taraftaki açlık ve tahribat ve israfatla ve nev-i beşer ve herkes iktisada mecbur olmasıyla ispat etti. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ